mmm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve <güntıl> zâli aleyh bizi yedi vadi aşmadan cennete gitmek yok diye uyararak kitabını tasnif etmişti. Bu yedi vadiden ilim vadisini, tövbe vadisini geçtik. Engeller vadisine gelmiştik. Engeller vadisinde de dünya olduğu gibi bir engeldir. Zühte sarıl demişti insanlar engeldirler dikkat et insanlarla yaşama ölçülerin olsun demişti şeytan varken o engeller bitmez demişti uzun uzun şeytanı tanıttı bize Allah ona rahmet eylesin onu da bizi de şeytandan muhafaza buyursun ve dördüncü noktaya gelmiştik nefsin var dikkat et demişti nefis bir engel şimdi bu nefis engeli ile ilgili söyleyeceğin şeyleri bir miktar benzer bir konuymuş gibi şeytan konusunda da görmüştük. Hızlı bir şekilde okuyarak devam edeceğiz. El a'ikur rabi'u dördüncü engel en nefsü nefistir. Bu nefis konusunda bilgi verecek gazali ama ben söyleyeyim. Nefis insanın içindeki insanı yönlendiren duyguların bileşkesinin adıdır. Kolunda mıdır, burnunda mıdır, kaşında mıdır, iki kaşın arasında mıdır, beyninin bir kenarında mıdır bir bilgimiz yok. Et midir, sıvı mıdır, kas mıdır bilgimiz yok. Yağ mıdır, cıva mıdır bilmiyoruz. Var ama, var. Kim var bu olmayan hiç kimse yok. Ölülerde yok, ölünün nefsi olmaz. Diri olan herkeste var. E filan filozof yok demiş. Onu dedirten nefsi zaten <gülüyor> elbette. Bende nefis yok diyor. Filan Şeyh Efendi'nin nefsi olmazmış. Hadi oradan. Hadi oradan. Cahiloğlu, cahilin torunu. Nefsi olmazmış. Bir kişinin koruması var Allah katında. Ondan sonra bütün insanlar aynı. Nefsi. O en büyük nefis onda zaten. En büyük nefis onda. Bu sözü söylettiriyor, nefsi söylettiriyor işte bu sözü. Evet, şimdi göreceğiz. Yani bu bölüm, okudukça daha çok lazım. Yaşlandıkça daha çok lazım. İhtiyara gençten fazla lazım. Alime cahilden fazla lazım. Çünkü nefis, sen yaşadıkça, öğrendikçe, zenginleştikçe profesyonelleşiyor. Yani bu nefis bir tür bir köpekti. Mini bir dişleri vardı. Bir yaşına geldi dişleri büyüdü. Beş yaşına geldi çataldan büyük dişleri oldu bu sefer. Daha çok ısırıyor. Evet. El a'ikur rabi'u, dördüncü engel. En nefsu, nefistir. Sümme aleyke asamakullahu ve iyyâna. Bizi de sizi de Allah korusun. Sana tavsiyem şudur. بِالْحَذَرِ nefsil هَذِهِ الْنَفْسِ الْاَمَّارَةِ بِالْسُوعِهِ Kötülük isteyip duran, kötülük emredip duran bu nefse dikkat et. Bunu tavsiye ederim sana. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü nefis اَوَرُّ <gülüyor> الْاَعْدَاءَ En tehlikeli düşmandır. Şimdi Arapça madem takip ediyorsunuz nefis bak müennes bir kelimedir fi inneha müennes kullanıyor. Emmaratun emmarun değil. Nefis müennes bir kelimedir. Böyle bir Arapça not da teberrüken yatalım. O bela uha bela nefis belası en zor beladır. Ve ilacu ve eşya onun tedavisi en çetin tedavidir. Ve da'uha a'zalu hastalığı en ağır hastalıktır ve dava uha eşkelu onu iyileştirmek en problemli iyileştirmedir ve hinne madalike bu kadar kötü neden iki şeyden dolayı. Hadehuma birincisi ennu adu min dakhil çünkü içeriden bir düşman bu. Dışarıdan saldırmıyor. İblis bile dışarıdan saldırıyordu. Sinyal gönderiyordu demiştik. Ama nasıl gönderiyordu o sinyali? Nefsin desteğiyle, nefis de doğru, doğru doğru doğru diyordu. İblis dışarıdan yap yap yap diyordu. Nefis de doğru doğru doğru iyi olur, iyi olur diyordu. İçerideki düşman bu. وَاللِصُّ Hırsız. Lıs hırsız demek. اِذَا كَانَ مِنْ دَخِلِ الْبَيْتِ Evin içindeyse eğer عَزَّةِ الْحِيلَةُ ف۪يهِ Ona çare üretmek çetin olur ve azuma zarar bu sefer zararı daha büyük olur ve sani iki şeyden dolayı çok kötü nefis demişti birincisi içerden geliyor bu ve sani ikincisi innehu adun mehbuun sempatik bir düşmandır gıdıklayarak yapar dişini göstermez Vel insanu am min aybin mahbubih an aybi insansa sevdiğinin yanlışını görmez nefis sempatiktir gıdıklıyor zevk veriyor üflüyor insansa sevdiğinin düşmanlığını hissetmez لَا يَكَادُ يُبُصِرُ عَيْبَهُ Hemen hemen hiç görmez ayybını. فَاِذَنْ يَسْتَحْسِنُ الْاِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ külle <gülüyor> قَبِيْهِنْ İşte bunun için insan nefsinin çirkinliklerini güzel görür. Hani evin kızı hata yapınca bir şey oluyor. Gelin hata yapınca bir şey oluyor diyorlar ya. Gelin hata yaptı mı sakarlık oluyor. Evin kızı hata yaptı mı Allah Allah bir hikmet var ya oluyor. Neden? Kendi hatasını, yakınının hatasını görmüyor insan. Görmek istemiyor. Bunu ne olarak görüyor Gazali? Nefsin tehlikesini anla. Zehri bal olarak gösteriyor sana dikkat et diyor. ولا اكاد يطل على عيب لها اصلا ayıbını görmez denebilir ve fi adavatiha adrarha bugün nefis düşmanlık yapıyor ama şirin görünüyor fema awshaka ma tuku'u fi kull helakin ve neredeyse nerede bir bela varsa onu oraya düşürür وَهُوَ لَا يَشْعُرُوا اِلَّا اَنْ يَحْفَزَهُ اللّٰهُ تَعَلٰى بِفَضْل۪ي وَيُعِينَهُ عَل۪يهَا <gülüyor> بِرَحْمَةِ Lütfetip de Allah korursa onu, rahmetiyle yardım ederse o zaman anlar. Yoksa insan dalar gider öyle. Tıpkı ne gibi? Peynirin beş peşinden tuzağa giden fare gibi. Peynir bu. Peynir. ثم şimdi nasihatlerine başlayacak derim ki sana teemmel eyuher racul nükte ten vahide seni ikna edecek bir nükte bir nokta sana izah edeceğim dikkat et ve enneke ida nazarta bir baktığın zaman veccat asla kulli fitnetin ve fadhihati ve hizz ve helakin ve zambin ve afetin vaka fi halkillahi teala min evvelil halk ila yevmil kıyameti ta ilk insandan kıyamet gününe kadar insanın başına gelen bütün afetler günahlar utanılacak şeyler af, tehlikeler ayıplar fitneler hepsi min kıbeli hadihin nefsi hep bu nefsin yordamıyla oluyor imma biha vahdaha ya tek başına nefis bu tuzağı kuruyor ev bimauneti ya ve ومساعدتها ya da başkalarından iblisten vesaire yardım ederek bu işi yaptırıyor ama insanı zinaya kim düşürüyor nefsi düşürüyor şeytan adres gösteriyor nefis sulanıyor gidiyor düğüne kızlar niye gidiyorlar haram olacağını bildikleri pozisyondaki düğüne şeytan adres gönderiyor davetiye gönderiyor Sonra arkadaşlarını teşvik ettiriyor. Bütün bizim mezunlar, bizim dönem mezunlar hep gidiyormuş ya. Bir ben mi kalacağım diyor. Nefis diyor ki iyi iyi sen kal zaten yabaniydin. Bir, bir yabaniliğin daha olsun. Gitsen ne olur belki orada emri bil maruf yaparsın. Git diyor. Gittin mi emri bil bataklık yapıyorsun. Bırak marufu. فَاَوَّلُوا مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'a ilk isyan kânet min iblis. İblisin sebebi iblisten de ilk isyan Allah'a ilk baş kaldırdığı iblis yaptı. Ve kâne sebebu بعد القضاء السابق. Heaven nefsı bir kibriya ve hasediyah. Altını çizin şimdiki cümlenin. Evet Allah'ın kaderine yazılmıştı ama iblis ilk asi Allah'a ilk yok diyen mahluk iblistir. Kâne bu nereden olmuş? Heaven nefsı bir kibriya ve Nefsi onu kibirlendirdi ve hasede çekti. Böylece ilk isyanı Allah'a nefis yapmış oldu. İblisinde nefsi vardı çünkü. El-katü ba'de ibadeti semâniyne elfe senetin Fi Fîmâkîl dendiğine göre. Dendiğine göre 80 bin sene ibadet yaptıktan sonra fi behr-i Zalalet denizine bataklığına attı onu. Farka ilah ebedil abidin sonsuza kadar boğuldu o denizde. Hepsi nefsinin kibir ve haset teşvikinin aldandığından izlemiyor kun huna lke di de dünya valla halk şeytan. Şeytan yoktu, dünya yoktu. Onu aldatacak arkadaş yoktu. Tek başına edebiliz ama nefsi vardı. Niye ispat etmeye çalışıyor? Nefis dediğin en büyük tehlikedir. Bunu sana bir nükte olarak anlatayım diyor. Belkânetin nefsü bi kibri ve hased ya dünya yoktu, şeytan yoktu ama kibri ile hased ile nefis vardı ve amilet bihi ma amilet. yaptığını da öyle yaptı işte. Sûme zambu Adem ve Hawa alayhim Adem ve Hawanın günahına gelelim. Tarahet huma şehvetün nefsi fi zârik. Onları da Nefsin şehveti bu konuya attı. وَحِرْسُوا مَا عَلَى الْبَقَاءِ hayat Bak şimdi. Adem babamız aleyhisselam tuzağa nasıl düştü? Seni ey Adem. هَلَدُلُّكَ ala شَجْرَةِ الْخُلْتِ Seni ben ebedi cennette kalacağın yere götüreyim mi? O ağaçtan yersen ebedi kalırsın. Dedi. Adem Aleyhisselam da ebedi mi? Niye çıkalım ki bu cennetten nerede o ağaç dedi. Uzun tatil arzusu diyelim ağaca götürdü onu. Bunu kim veriyor insana? Nefis veriyor. Nefis veriyor. Onun için Gazali bu Minhajul Abidin en uzun ve en zor bölümünü bu nefise ayırmış. Burada... Allah'ın izniyle bütün formülleri öğretecek bize. Bak Adem babamıza İblis ne dedi? Sen ebedi kalmak istiyor musun cennette? İstemem mi dedi? Göstereyim sana o zaman dedi. Şu ağaçtan yerseniz o bir tılsımlı ağaç. o Buradan bir daha çıkmazsınız. Halbuki ne düşünmeliydi? Rabbim bana yeme ondan dedi. ev ki cennetten çıkma pahasına olayım yemeyeceğim ondan ben. Dese şimdi cennette ne zevkler sürüyorduk biz. Diyemedi babamız. Niye çıkayım ki bu cennetten şu ağaçtan yiyelim burada kalalım dedi. E 80 bin senedir ibadet eden bir adam. Yabancı biri değil. Bir sürü özelliği var iblisin orada. Gitti. İh bitav minhâ cemîham be'bukum lib'b'amın. İnin gidin cennetimden Allah buyurdu. İnin gidin. Üç kişi cennetten kovuldular. Adem, Havva Aleyhisselam ve iblis. Hatta itera bi kavli iblis nefisleri ebedi cennette kalmak istediği için itera aldandılar bi kavli iblis iblisin sözüne aldandılar ve kendileriyle bi gayon nefsi ve şirketi demek ki iblis bu sorunu ya da bu hilesini nefsin yardımıyla halletti. Bugün biz nasılsak nefis arzularımız Arkadaşlar ne der? Bana daha üstüne başına dikkat etmiyor derler. Artık ne diyorlarsa, bunların hepsi Adem'de vardı. Elbette cennet şartlarında vardı. Ama özü bu meselenin. Hatta sekatâ bidâlike min civarillâhi Teala ve karâril firdevs ilâ hâdî d-dünyel hakîrâtin neki dedi. Hatta o kadar ki, sıkta bu vesveseyle, bu şeytanın lafına nefis sebebiyle uydukları için min teala Allah'ın yanı başından kovuldular. Ademle Havvamız ve kararül firdevs ve firdesteydiler o gün. Firdevs'in ortasından atıldılar. İlahadi dünya hakiretin neki dedi. Basit hakir şu dünyaya geldiler. O büyük yerlerden el muhliketi. hem geçici dünya hem helak eden bir dünya olaki evladuha malaku min zalike el yevme ila ebedil abidin çocukları da sonsuza kadar bu karşılaştıkları belalarla karşılaştılar her şey iblisin bir kıvılcımı nefsin kışkırtması ile bitti yoksa adem aleyhisselam Sonra yüzlerce sene gözyaşı akıttı. Kızıl ırmaktan akan sularla taşların ıslandığından fazla toprak ıslattı o. Ve Allah onu mağfiret buyurdu. فتلقا آدم من رببي kelimatin fetâbe aleyh. Sırrı çözdü. Allah da tövbesini kabul buyurdu. Inna هُوَ التَّوَّابُ rahim. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden rahim bir Allah'tır. Yani bunları örnek olarak konuşuyoruz ama sakın bir cahillik edip be ne babamız varmış bizim be deme insan maazallah ahiretimiz gider. Böyle oldu ama sonra ne oldu ona bak. Fetâbe aleyh ilk temiz gününe çevirdi onu Allah. İlk tertemiz gününe döndü. O cennette yaratıldığı gün gibi oldu. Niye? Çok rivayetler var. Yüzyıl hiç yemeden içmeden işte ölmeyecek kadar dağlar vadileri dolaşıp ağladığı söyleniyor. Dünyaya gelince baktı ki bin nereden nereye geldim? Akşam oluyor uykun geliyor, sabah oluyor üşüyorsun, çalışmadan bir şey gelmiyor. Cennetten buraya niye geldim? Hatasını anladığı bir babaya, milyarlarca insanın babasına layık bir şekilde tövbesini yaptı fetabe aleyh. Fetabe aleyh. Allah da tövbesini kabul etti. Ama her şey içerideki nefisten kaynaklandı. İçerideki hırsız demişti Gazali çünkü. Summe hadisü kabil ve habil. Habil ve Kabil'e bak. Adem'in keen sebebi fi emrihi hasedü ve şuh. Bu olay niye oldu? Kıskançlık ve cimrilikten oldu. Bunları kim kışkırtıyor? Nefis kışkırtıyor. ''Sümme hadis Harut ve Marut'' Harut, Marut, iki melek yeryüzüne indiler. İnsanlara ''Size sihir öğreteceğiz kafir olacaksın'' dediler. Bu bir imtihandı. ''Karı kocanın arasını açarsınız, geçinirsiniz bu işten'' dediler. Niye kafir olacağım ki ben? Başlarım senin sihirinden melun. tevul git. Diye aldanacak ki öğret öğret. Bu işten para kazanırım. Hala büyücüler o işi yapıyorlar. Ahiret verip dünyada para alıyorlar. Hem de 20 lira 30 lira. Her yaptıkları büyüde ahiretleri gidiyor. 100 defa yaptıysa 100 kere ahireti gitmiş. Birinci de kaybolduydu zaten. E o da bir şeydi. Ama insanlar niye? <gülüyor> Bütün bunun sebebi neydi? Şehvet. Para kazanma şehveti. Forslu olacak. Millet ondan korkacak. Vap bu büyü yapar bize. Deyip insanlar ondan çekinecekler. Tıpkı belinde silah taşıma olayı gibi. Erkekler silah taşırken zevk alıyorlar. Adamın tabancası var. Hem de ne kadar güzel. O da o büyüğü silah olarak kullanacaktı. Ama ona melek uyardı. Bak kafir olursun bu işle uğraşma dedi. Olsun sonra tövbe ederim dedi. Hiçbiri tövbe edemedi tabi. Öyle gittiler ahirete. Ama kafir olmayabilen niye razı oldular? Şehvet. Nefis. iyi olur iyi olur iyi olur. İyi işlerde de kullanırsın sen bunu. Her, her şey kötü. Sen iyi işlerde de kullanırsın. Ebedi bir daha kimse iyi işte kullanamadı onu tabi. Fela tecid fil khalqi fitneten ve la Şu insanlar arasında bir fitne, bir çirkinlik, ve la dalalen ve sapıklık, günah görmezsin illâ asluhen nefsü ve hevaha. Muhakkak onun aslında kökünde nefis ve nefsin arzuları vardır. Ve illâ kana'l khalqu fi selametin ve khayrin nefis olmasaydı biz çok iyi durumda olurduk. Ve eğer kan adıvın bu hada bütün bu zararları yapabilen bir düşmanın varsa senin fa hakkali ile ağıllen yettenme bi emri akıllı adam o zaman bu işte ilgilenir. Ve Teala ve lütfü fik ve lühdaiyeti bı Allah bu işte başarımızı lütf edecek olandır. Fiin külte eğer dersen bana Dikkat edersek alıştık değil mi bu usluba? Feinkulte, izah kultu, dersen derim tartışma açıyor. Biz buna yeni bir başlık mesela kitaplarımızda biz yazarken yeni bir başlık atıp başlık koyuyoruz. Eski usulü böyle alimlerin. Femelehiyle tu izenle nefi hazel adu. Bu düşmana karşı o zaman çaremiz ne? Oma tedbiri rufi emri nasıl bir tedbir alabiliriz? Fəbeyinle ne adalık? Bunu bana açıkla, bize açıkla dersen fəlem cevabım şudur. Anla zekernafî, ma tektedme. An amra asirun, çabun. Biraz önce açıkladım sana. Bunun işi çok çetin. İzleyimkünü kahrua bir marretin kesairi elde. Çünkü bir seferde bunun işini bitiremez. İçeride çünkü bu. Oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. İz hial matiyetu ve aletu. Çünkü senin bineğin bu zaten. Onu sıfırladın mı sen ölürsün. Ölmeden gitmez bu. Kıyıla dendi ki, inna arabiyen bir bedevi arabi bedevi demek. Değale insanin bir hayrin bir insana hayır dua yapmak istemiş. Fakale demiş ki, ketba Allahu külla adoullaka. Kebetallah, yanlış okudum. Kebete ezelle demek. Yani Allah perişan etsin. Senin bütün düşmanlarını Allah perişan etsin. İlla nefsek. Nefsin hariç. Nefsin hariç bütün düşmanların helak olsun diyor. E, ya niye? Çünkü nefsin helak oldu mu sen de öldün demektir. Nefsin terbiye olsun diye helak, dua yapılır. Helak olsun diye dua yaptın mı? Bu şuna benziyor. Ha, madem elektrikte çarpılma tehlikesi var, indirin şarteli, elektrik olmasın evimizde. Böylece çarpılma tehlikesi bitti mi? Bitti. E ne pişireceksin, nasıl süpüreceksin, nasıl yıkayacaksın, nasıl doğrayacaksın, e nasıl asansöre bineceksin? Elektrik kestin, e getirin elektriği, e çarpıyor, çarpılmama kuralı öğren. Çarpılmayacak tedbirleri al o zaman. Nefsi kökten kaldırmak diye bir şey yok. O zaman Allah yaratmazdı bizi öyle bir şey olsaydı. E ne yapacağız? Helal sınırlarının içine çizeceksin. Burayı açma diyeceksin. Helalin dışına çıkma diyeceksin. Yeme içme nefsin arzusudur. Haram yeme. İstediğin kadar ya, haram yeme. Diyeceğiz. Denecek. Demek Bedevi öyle dua etmiş. Nefsin hariç Allah bütün düşmanlarını Perişanasını demiş. Ve la yumkin ihmal bi marrat bir kere de böyle atılıp gidilmez di mekani ya çünkü ağır bir zarar olur ve ihtiyac illa tarik beyne't tarikayn. yoldan birini tercih edeceksin. Bir, Terbiha ve terbiha ve tukawwiha bi kadri ma tahtamilu fi ilal khayr onu hayırlı işlerde kullanacak eğitime tabi tutacaksın. Ve tud'ifuha ala la Azmayacak kadar da disiplinleyeceksin onu. Ya da bunların ikisini yapacaksın. Tasavvuf budur işte. Nedir tasavvuf? Herkesin nefsi var. Gidersin hoca efendiye, şeyh efendiye dersin ki ben nefsimi Terbiye etmek istiyorum. O da der, otur oğlum. Önce geçmişine bir istiğfar et bakayım da. İstiğfar edersin. Bundan sonra her perşembe günü seni burada göreceğim. Filan bakkaldan alışveriş etmeyeceksin, o haram satıyor. Filan sözü bir daha kullanmayacaksın. Şunu, şunu, şunu. Peki hocam, tamam. Bir hafta sonra gelir. Gittin mi o bakkala? Şey... Ha, olmadı oğlum, olmadı. O şeyh onun elektronik kelepçe var şimdi. Kaçması istenmeyenlere bağlanıyor. Serbest adam ama gittiği yerden emniyet müdürlüğü takip ediyor onu. Filan yerde diyor. Uzağa gitti mi hemen arıyorlar. Gel buraya uzağa gitme diyorlar. Şeyh budur. Sen kendini teslim ediyorsun ama o seni polisle takip etmiyor. Geliyor şeyhin huzuruna. Nasılsın diyor. Eşinle nasılsın? İyiyim ama diyor. Ama yok. Kadına bir daha dokunmayacaksın diyor. E peki hocam diyor. Kendi kendini dizayn edebilecek olsaydı ashab-ı kiram gibi yeterli olacaktı. Dizayn edemiyor. O zaman bir şeyh efendi bu işi yapıyor. Hemşirenin iğneyi yapması gibi. Tasavvuf budur. Nefis terbiyesidir. Cigara şeyhten. Beraber cigara içiyorlar. Kirlettiğiniz şeye yazıklar oldu. Şeyh ona, dünyaya tenezzül etme oğlum. Çocuklarının rızkı tamam mı? Senin rızkın tamam mı? Ayakkabı aldın mı çocuklarını aldın? Okul masraflarını karşı mı? Karşıladın. Şimdi sadaka ver biraz diyor. Öyle yapmıyor da şeyhle beraber tatile gidiyorlar Bodrum'a. Bu, şey, bu tasavvuf değil, bu tarikat değil. Tarikat ama başka bir şeyin tarikatı. Onu söylemeyeyim. Demek ki öyle bir seferde olmaz bu iş. Bir, bunu terbiye edeceksin, iyi işlere yönelecek. İki, dizginleyeceksin, kaçmayacak sağa sola. فَاَمْتَ مِنْ اَمْرِيَا ف۪ي عِلَاجٍ ve وَنَظَرٍ لَط۪يفٍ Sen böyle çok dikkatli bir reçete uyguluyorsun ve dikkatli, narin bir şekilde inceliyorsun. Sünme, اِنَّا قَدْ زَكَرْنَا ف۪ي Biz daha önce anlattık sana nefisle ilgili. اَمْتُ الْجِمَهَا بِلِجَامِ ve وَالْوَرَعُ Takva ve verağ dizginiyle dizginleyeceksin. Dizgin nedir? Hayvanın ağzına vurulan gem. O sayede hayvan sağa dönüyor, sola dönüyor. Durması için asılıyorsun. Asılınca hayvan anlıyor durması lazım. Bir azgın hayvana benzetiyor nefsi. Dizginle onu diyor. Dizginle takva ve verağ. İlk derslerde takvayı ve verayı açıklamıştık. Demek ki nefis devreye girdi. Acil karşı tezimiz ne bizim? Takva. Takva olmadıkça nefisle mücadele değil. Takva neydi? Allah'ın haramlarından uzak durmak. Kaza ara içine düştüysen hemen tövbe etmek. Çaresi demek buymuş ve tutsah ki تحصل faidetayn cemian. İki şey elde edeceksin eğer onu takva ile ve vara ile dizginlersen. Vera neydi? Takvanın bir puan üstü. Feink ile inne dabbatun cemuum. Bu çok inatçı bir hayvan. Dizgin miskin tutmuyor. Ve behimetun sa'betun, şekisetun, la tanqadu lilcami. Bunun <gülüyor> ağzına gem vuruyorsun, gemi de ısırıyor. Kemi koparıyor. Feme hilate فيما hatta temekkena minu, Bir hilen var mı? Çaren var mı bunu çözmem için? Fealem enneke le sadikun. Evet, doğru söylüyorsun. Bu vurduğun gemi değer. Takvaya bile numara yapar. nefis bu. Nasıl? İşte şeyh ve mürid beraber bodruma gidiyorlar ya. Gemde gitti, hayvanda gitti ve hile tezliilı hatta tenqad lillijam bunun tek çaresi adam oluncaya kadar kır başlamaktır onu adam oluncaya kadar kale <gülüyor> ulema huna alimlerimiz derler ki innema tuzallu en-nefs ve yuksar <gülüyor> hawa bi salaset ashya nefis üç şeyle adam olur bu üç şeyi not defterine kaydediyoruz. Ehadu men'u'ş-şehavat. Şehvetten engel getireceksin. Ve inned fe inned-dabbete'l-hurun telinu izen min Çünkü kudurmuş hayvanın yemini, halef, alaf diye Türkçede kullanılıyor. Arapça bir kelimedir. Yem demek, hayvanın otu. Hayvanın otunu azalttın mı kuduramaz. Daha. Çok yedik çok uduruyor. Ve ikinci حمل أثقال العبادات عليها sırtına ibadet yükle ve inel himara çünkü eşek إذا زيد في حمله مع النقصان من علف تزلل yemini az verirsen sırtına yükünü de çok koyarsan inatlaşamaz bir daha. Ve üçüncü üçüncüsü el istihanatu billahi teala ve tedarrü ileyhi bi en yu'inaka Üçüncüde de, de Allah'a yalvaracaksın. Yardım et bana ya Rabb diyeceksin. Vu illa fele kurtuluş yok nefisten. Ve amm at ve emma Yusuf Yusuf aleyhisselamın şu sözünü duymuyor musun? İnnen nefsele maratun bisu'i illa ma rahime rabbi. 53. ayet Yusuf Suresi'nin. Nefis çok kötülük emreden bir mahluktur illa ma rahime rabbi rabbimin merhamet ettiği hariç. Fe ide ala hadi lumur selaseti. Bu üç şeyi yaparsan, tavsiye ettiğimiz bu üç şeyi inkadet leken nefsul camuh bi iznillahi teala. Şu inatkar nefis senin önünde diz çöker. Fe hayne izin tubadiru ila an tamlikaha ve ve O zaman sen onu yakalarsın, gemini vurursun. Ve onun belasından kurtulursun. فَاِنْكُلْتَ <gülüyor> Eğer bana dersen فَبَيِّنْ لَنَا ma huwa هُوَ التَّقْوَى حَتَّى Bana takva nedir? Onu açıkla dersen فَعْلَمْ اَوْوَلًا Bil ki اَنَّ التَّقْوَى كَنْزٌ عَز۪يزٌ Çok değerli bir hazinedir. Felin zafarta bi onu yakaladığın zaman fekem tecidu fihi min cevherin şerif ve ilkin nefis tatlı, ne değerli hazineler cevherler bulacaksın takva ehli olduğun zaman ve hayrin kesirin çok faydası olacak varis'in kerimin çok rızıklar yani manevi rızıklar elde edersin ve favz'in büyük bir başarı ve run min jasim ve mulk azim büyük bir imkanların olur ve büyük ganimet yakalarsın feke anna khayratu dunya ve ahirete sanki dünyanın ve ahiretin iyilikleri cumiat fejuilat tahta hadi haslete vahide lleti hiye takva sanki bütün dünyadaki ahiretteki iyilikler güzellikler bu takva kelimesine sıkıştırılmış gibi duruyor. Vetemmel <gülüyor> ma mafil Kur'an min zikriha. Kur'andaki takva kelimelerine dikkat et. Kem allaka biha min Ne kadar hayırlı şeyleri ona bağlamış Allah. Ve kem va'ada aleha min sevap ve ecr. Nice sevaplar, ecirler sözü veriyor Allah. Ve kem adafa ileha min Mutluluğu nasıl ona bağlıyor defalarca Allah? وَاَنَا اَعُدُّ لَكَ مِنْ جُمْلَتِهَا اِسْنَتَيْ عَشْرَةَ حَسْلَةً Takvanın ayetlerde nasıl anlatıldığını 12 ayetle sana örneklendireyim diyor. Şimdi ne yapacağız? Bu 12 ayeti ben hızlıca okuyacağım. Ama siz bu dersi dinleyenler olarak mealini bulup bu ayetlerin aldığı bölümü kadarıyla defterimize yazacağız. Ya da benim mahallim, verdiğim mehalden yazacağız. Sonra hani doktora gidiyoruz ve kolesterolümüzü, kan şekerimizi, B12'mizi, hemoglobin A1'mizi filan ölçüyor ya, ölçeceğiz kendimizi. Bu 12 özellik, takva özelliği bende var mı? 7 tanesi var, 5 tanesi yok. Devam. 6 tanesi var, 6'sı yok. Devam. Bir tane var, on biri yok. Olsun, devam. Hiç yok. Yine devam. Ebu Cehil bile iman etseydi tamam olacaktı. Hiç iman yoksa git deniyor mu? Gel iman et deniyor. Eksikse eksiği tamamlayacağız takvadan. Evet. Evvelu'a yani on iki özellik takvanın boyutudur diyor. Evvelu'a el midhetu veszenâ'u Allah övgüyü ve senayı buna bağlıdır. Ve entes birvetet takvu inne za fe in min Takva ehli olursanız, sabrederseniz bu büyük işlerdendir Allah buyuruyor. Ali İmran suresinin 186. ayeti. Demek ki övgüye layık olmak için takva ehli olmak gerekiyor. Ve tani el hifzu ve el hirasetü Düşmanlardan korunmak için bu in tasviri uvatetteki lael durumun kaidi olmuyor Sabre derseniz, takwa olursanız düşmanlarınız size zarar veremez. Ali Emran Suresi'nin 120. ayet. Ve üçüncüsü ette i dua nusratu Allah'ın yardımını görmek. Kâle Allah teala, İnnâ Allah mal Allah takwa ile beraberdir. Nâhid Suresi'nin 128. ayet. Ve Kâle teala, yine Allah buyuruyor ve âlemu ânna Allah m'al-muttaqîn. Tevbe Suresi'nin 38. ayet ve rabiu 4.s 4.c ennecetu belalardan kurtuluş ve risku min helali helalinden rızık sahibi olmak قال الله Teala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب Suresinin 2 ve 3. ayeti kim takva olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve helalinden umma yerlerden ona rızık gönderir ve 5. ıslahul amel. İşi düzgün yapmak. قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا". Yuslih lekum a'malakum. suresinin 71. 72. ayeti. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru konuşun. Yuslih lekum a'malek. O da sizin işinizi düzeltsin. Yani benim işim düzgün mü? Çünkü ıslahul amel değil. Takvada eksiklik var. Takvam düzgün olsaydı İşim, yani takvam tam olsaydı Allah işimi düzeltecekti. Ters gitmeyecekti işlerim. Ve sâdisü, altıncısı, gufran-ı günahlarımın affedilmesi. Kâle Teala ve yeğfur leküm olursanız, Hazab Suresinin 71. ayeti, günahınızı mağfiret eder. Ve sâbi'uh, yedincisi, muhabbetullah-ı Teala, Allah'ın muhabbeti. Yani Allah'ın sevgisine ulaşmak. Ka Le Allahu Teala. İnnah Allahu yubbul muttaqin. Allah, Allah takwa kullarını sever. Tevbe Suresinin dördüncü ayet. Ve sekizinciği el kabul. Allah işimizi kabul edecek Takwa ahli sen. İnnama yetakabul Allahu min Allah takva ahlinin amelin kabul eder. Maide Suresi 27. ayet. Ve 9 9.sü El-İkramı vel-İ'zâs Yüceltmek, saygın tutmak. Allah kulunu saygın tutuyor. Kâle allah Teala İnne ekramekum indallâh yetkâkım En saygınınız, en onurlunuz müttakî olanlarınızdır. En müttakî olanlarınız. Hucurat Suresi'nin 13. ayet. vel 10. 10.sü El-Beşâratu indel mev't Ölürken Cennet müjdesi almak dünyadayken daha. Kulullahü teala ellezine amenu ve kanu yettekûn. İman edenler ve takva ehli olanlar levmul busrafil hayati dunya ve fil ahire. Ayetin devamını bazı nusalara koymamış. Siz devamını yazın. Levmul busrafil hayati dunya ve fil ahire. Dünya hayatında ve ahirette müjdemiz var onlara. Demek ki dünyada da takva ehli insan öleceği zaman melekler geliyor işte cennete gideceksin diyorlar kulağına. Yunus suresinin 63. ayeti. Vel hadi 11 11 en necatu Cehennem ateşinden kurtuluş. قال الله تعالى: "Summe nunecce'llezine teka". Meryem suresinin 72. ayeti. Takva ehlini kurtaracağız. Ve قال تعالى: "Ve seyecennebuha ve seyecennebuha Takva ehli kurtulacak, uzak tutulacak. Leyl suresinin 17. ayet ve 12 ve 12'si el huludu fil cennet cennette ebedi kalmak. Üddet lil hazırlandı. El cennet lil için. 133. ayeti Ali İmran suresinin فَهَذَا بَيَانُ كُلُّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ فِي الْتَارَيْنِ İki dünyada da yani bu dünyada da ahirette de mutluluğun hayrın anahtarını sana açıkladı bu 12 ayet. تَحْتَهَا دِيهِ تَقْوَا Hepsi de takva kelimesiyle ilgili. فَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ اَيْهَا الرَّجُلُ مِنْهَا Nasibini unutma sakın sen. Sakın nasibini unutma. Burada kalalım. İnşaAllah-u Teala devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbin alemin.